711. konu, Hazreti Ebu Bekir'in, Rafi Etta'ya başkanlık hakkında tavsiyeleri, Rafi Etta'yı anlatıyor, bir gazvede Ebu Bekir'le beraberdim, gazveden dönünce ona, ey Ebu Bekir, bana tavsiyede bulun, nasihat yap, dedim, o da bana, farz namazı vaktinde kıl, malının zekatını nefsin razı olarak ver, Ramazan orucunu tut, Kabe'yi ziyaret et, ve bil ki İslam'da hicret güzeldir, ve bil ki hicrette cihad güzeldir, Sakın emir olma, dedikten sonra, işte bugün soğuk gördüğün ve kimsenin istemediği şu emirlik, yakın bir zamanda çok rağbet görecek ve ehil olmayanların eline geçecek. Halbuki kıyamette sorgusu uzun ve azabı çetin olanlar emirlik yapanlardır. Emir olmayan bir kimse ise hesabı kolay olur, azabı da hafif olur. Çünkü emirler Müslümanlara zulmetmeye daha müsait bir konumdadırlar. Kim Müslümanlara zulmederse, Allah'ın himaye ve teminatını çiğnemiş olur çünkü Müslümanlar Allah'ın kullarıdır ve onun teminatı altındadırlar, Allah'a yemin ederim ki, herhangi biriniz, sorumlu olduğu koyun ve devenin başına bir şey geldiği zaman sinir ve damarları şişer ve sahibimin koyunu, sahibimin devesi, diye sızlanır durur, oysa Allah'ın himayesinde olan kulları için kızmaya daha çok hakkı vardır, dedi.